Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselam Alâ Resulina Muhammed Ve alâ âlihi ve sahbihi Ecmain Sayın dinleyenler Riyaz-ı Salih'in hadis kitabımızın 52. babı olan Allah'ın rahmetini ümit etmenin fazileti hakkında Firavun'un Önde gelen adamlarından biriyken sonradan Musa'ya iman eden bir adam Firavun ve kurmaylarını Hakk'a davet ederken şunları söyledi. Ey kavmim ben bunları söylerken zalimlerin şimşeklerin üzerime çektiğimin farkındayım. Fakat ne olursa olsun gerçekleri haykırmaktan asla geri durmayacağım. Çünkü ben her işimi Allah'a havale ettim ve yalnızca O'na güvendim. Doğrusu Allah kullarının her halini görmektedir. İman eden adam bu sözleri söyledikten sonra müminlerin safına katılıp mücadelesine devam etti. Allah da onu Firavun'un çirkin tuzaklarından korudu. Firavun ve adamlarına gelince onlar da Kızıldeniz'de boğulduktan sonra Kabir hayatı denilen ruhlar aleminde korkunç bir azaba mahkum edildiler. Mu'min Suresi Ayet 44-45 Konu ile ilgili olarak Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ben kulumun beni düşündüğü gibiyim. Kulum günah işler veya haksızlık yaparsa, vicdanı onu rahatsız ederek yaptığı işin kötü olduğunu söyler, o da buna rağmen tövbe etmez, bile bile isyankarlıkta ısrar ederse, benim kendisini cezalandıracağım hisseder ve mahşer günü beni aynen beklediği gibi bulur. Fakat bana iman eder ve güzel davranışlar ortaya koyarsa, mahşer günü kendisine rahmet ve lütuf ile muamele edeceğimi Umar, ben de onun bu umudunu asla boşa çıkarmam ve o gün ona aynen umduğu ve beklediği gibi muamele ederim. Mümin, kulun beni her nerede anarsa ben de rahmet ve yardımımla daima onun yanındayım. Peygamberimiz sözlerine devam ederek şöyle buyurdu. Allah'a yemin ederim ki Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah'ın duyduğu sevinç herhangi birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Cabir bin Abdullah radiyallahu anhuma şöyle diyor. Ben vefatından üç gün önce peygamber aleyhisselamı şöyle buyururken işittim. Sizden hiçbiriniz Allah hakkında güzel düşünceler beslemeksizin, ona karşı güzel duygular ve beklentiler içinde olmaksızın ölmesin. Yaşadığınız sürece Allah'ın affını ve merhametini dileyin. Onun sınırsız rahmet ve keremiyle, sizi affedip ebedi mutluluğa kavuşturacağından bir an olsun kuşkuya kapılmayın. Son nefesinize kadar Rabbinizin lütuf ve rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ölüm anında güzel duygular ve beklentiler içinde olabilmek için de hayatınızı güzel amellerle süsleyin. Çünkü hayatını zulüm, isyan ve haksızlıklar içinde geçirmiş olanlar Son anlarında ilahi rahmet ve mağfiretten yana hiç de ümitli olmayacaklardır. Enes bin Malik radıyallahu anh Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle dediğini naklediyor. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey Adem oğlu, sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece İşlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların gökleri dolduracak kadar çok da olsa benden bağışlanma dilersen senin bütün günahlarını affederim. Ey Adem oğulları, sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla huzuruma gelsen fakat bana hiçbir şey ortak koşmamış Benden başkasına kulluk ve itaat etmemiş olsan ben de seni yeryüzü dolusu af ve mağfiletle karşılarım. 53. Bab, Korku ile ümit arasında yaşamak Konu ile ilgili ayetler O zalimler Allah'ın azabından nasıl emin olabiliyorlar? Oysa ancak hüsrana mahkum olmuş bir toplum ilahi azabı ciddiye almaz. Kendisini Allah'ın azamına karşı güvende hissedebilir. Araf suresi ayet 99 Yakup peygamber dedi ki Oğullarım şimdi tekrar Mısır'a gidin ve Yusuf ile kardeşi hakkında geniş bir araştırma yapın. Bu arada sakın Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Gerçek şu ki Allah'ın rahmetinden ancak inkarcı bir toplum ümit keser. Yusuf suresi ayet 87 o gün nice yüzler sevinçten ışıl ışıl parlayıp ağracak, nice yüzler de utanç ve pişmanlıktan kapkara kesilecektir. Yüzleri kapkara kesilen o bedbaht ve mahvolmuş kimselere denilecek ki, demek iman ettikten sonra yeniden inkara saplandınız öyle mi? O halde inkar etmenize karşılık korkunç azabı tadın bakalım. Ali İmran Suresi Ayet 106 Şüphesiz Rabbin cezayı çabuk verendir. Dilerse tüm günahkarları derhal yok edebilir. Fakat o aynı zamanda çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Araf suresi ayet 167 O gün iyiler sonsuz cennet nimetleri içinde mutluluğu tadarken, kötüler cehennemde ebedi azaba mahkum olacaklar. İnfitar suresi ayet 13-14 ila o gün kim iyilik tartılar ağır basarsa işte o cennette ebediyen mutlu bir hayat yaşayacak. Kimin de iyilik tartıları hafif gelirse onun da anası kucağına yaslanacağı yeri varacağı ana vatanı yatağı Haviye denilen bir derin uçurum olacak. Alevler saçan bu uçurum onu bir ana gibi sarıp kucaklayacak. Bilir misin nedir o Haviye? O zalimleri bekleyen kızgın bir ateştir. Karye Suresi. Bunu ile ilgili Ebû Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Eğer müminler Allah'ın azabının ne kadar şiddetli olduğunu bilselerdi, hiçbir cennet ümidine kapılmazdı. Allah'ın azabı karşısında müminler bile cennet ümit edemeyecek hale geliyorlarsa, Allah'a baş kaldıranlar Boş bir kuruntuya kapılıp da cenneti hayal etmesinler. Öte yandan kafirler de Allah'ın rahmetinin ne kadar geniş ve sınırsız olduğunu bilselerdi asla onun cennetinden ümit kesmezlerdi. Allah'ın sınırsız rahmet ve merhameti karşısında kafirler bile ümit besleyecek hale geliyorlarsa müminler asla ümitsizliğe kapılmamalıdır.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 Onun bu feryadını insandan başka bütün varlıklar duyar. Eğer insan bu korkunç sesi duysaydı düşüp bayılırdı. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Evet sayıdeğer dinleyenler. Cennet de cehennem de adeta insanın burnunun dibindedir Ataca adımlara benimseyeceği hayat tarzına ve ortaya koyacağı davranışlara göre her ikisine de gitmek kolaydır o halde insan aynı derecede kendisine yakın olan cennet ve cehennemi devamlı hatırlamalı hemen yanı başında duran cenneti kaçırmamak için ibadete, iyiliklere düşkünlük göstermelidir öte yandan insan hiçbir zaman kendisini kesin cennetlik görerek gevşekliğe kapılmamalı, cehennemlik diye gördüğü günahkarların tövbe edip hakka dönmesinden de asla ümit kesmemelidir. Evet saygıdeğer dinleyenler, bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Aleyküm ve rahmetullah.